بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديا لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صل على رسولنا محمد صل على طبيب قلوبنا محمد صل على شفيع ذنوبنا وكرة أعيننا محمد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث لدني علما وفهما وألحقني بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرك كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد الشعر غنم كلب Sadaka Rasulullah ma kâl veya kemâ kâle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kıymetli cemaati Müslüman ihvanidin. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim mekanınızı cennet eylesin. Bu akşam bize Ramazan'dan bir gece yaşattınız sanki Ramazan gecelerinden teravih gecelerinden bir gece yaşadım ben şahsen teravihte böyle dolu olur Ramazan'a da yaklaşıyoruz onun da manevi havasına girmiş bulunuyoruz artık yavaş yavaş Ramazan-ı Şerif'in teravih gecelerinin heyecanı, güzelliği bizi sarmış bulunuyor böyle sizleri camiyi doldurmuş vaziyette görünce Hemen bir teravih akşamı geldi aklıma. Ramazan akşamı teravih programı geldi aklıma. Onun için Allah razı olsun. İnşallah teravihte de buluşalım arkadaşlar. Teravihte de burada birlikte olalım. Ama nasıl olacak? İlk birkaç gün teravih kılıp ondan sonra da vazgeçmek yok ha. Hep öyle yaparız. Hangi camiye giderseniz gidin. Ramazan'ın ilk günü teravihler dolu olur cami almaz, telaşlanır hocalar yahu biz ne yapacağız cami cemaati almıyor falan ek tedbirler almaya başlarız Aa, bir bakarız ki onundan sonra yavaş yavaş cemaat düşmeye başlar hele sonuna doğru cemaat yarım. cami yarısı anca doluyor bu sefer de insanın içinde bir burukluk oluyor halbuki Allah Celle Celaluhu çok mübarek gece olan Kadir gecesini Ramazan-ı Şerif içinde sakladı, bildirmedi hangi gece olduğu belli değil neden? kullarını biliyor Allah Kadir gecesi şu gecedir kulum dese tamam inanın 29 geceyi evde geçirir Kadir gecesini gelir camide ibadet eder sonra da tamam kurtulduk deriz yaratılışımız bu kandil gecelerinde de böyle Berat gecesi camiler dolar bu müslümanların imanını gösterir ama biraz da diğer gecelerde caminin dolmaması Müslümanların lakayt olmasını gösterir. allah ve Azimüşşen böyle birkaç tane ekstra geceler, ekstra kazançlı geceleri kullarına bahşetmiş. Neden? Kullarım diğer gecelerde yarım yabalak ibadetlerini yapıyorlarsa da bu gecede ben onları affedeyim bütün seneyi ibadetle geçirmiş gibi onları kabul edeyim diye. Yoksa kullar bir sene boyunca yatsınlar, beklesinler de Berat gecesi, Mirat gecesi, Regaip gecesi, Kadir gecesi camilere doldukları zaman kurtulduklarını zannetsinler diye değil. Yani bu geceler kim için çok büyük bir nimet? Allahu u Azimuşşan'ın, ona kulluğu güzel bir şekilde yapıp ama insanlık icabı, aksaklıkları olan, eksiklikleri olan, yanlışları olan kullar için çok büyük bir kazanç. Yoksa Berat bugün sokakta gezenler, dolaşanlar, bugünün kandil günü olduğunu dahi bilmeyenler, bilse de çok umurlarında olmayanlar için önemli değil ki. Kurtuluş değil ki. Kurtuluş işte sizler için. Bu camiyi dolduranlar için. Allahu Azimü Şanan ibadetinde gönülleri sevinçle, heyecanla dolanlar için. Elhamdülillah. Değerli Müslümanlar, Şaban-ı Şerifin 15. gecesi olan Berat gecesindeyiz elhamdülillah. Ve o mübarek geceyi dolu dolu geçirebilmek, ihya edebilmek için Geldik camileri doldurduk. Şükürler olsun Rabbime. Yani bu geceden haberdar olmayan kişilerden değiliz. Bu bile başlı başına Allah'a karşı bir şükrü gerektirir. Fakat bu gece çok büyük bir gece Müslümanlar. Çok önemli bir gece. Feyzin, bereketin, rahmetin sanak sanak yandığı. Allah'u u birinci kat semaya, dünya semasına nuruyla tecelli edip bütün günahkarları affettiği bir gece. Çok kazançlı bir gece bu gece. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sohbetin başında okuduğum hadis-i şerifte buyuruyor ki يَنْزِلُ اللّٰهُ تَعَالَى لَيْنَةً نِسْفِ مِنْ شَابَانَ <gülüyor> allah Azimuşşan Şaban ayının yarısı gecesi oldu mu? Yani bu gece 15. gecesi oldu mu? Tecelli eder. İlâ sema-i dünya. Dünya semasına nuruyla tecelli eder. Allah mekandan münezzeh. Gökte oturmaz. Yerde bulunmaz. Böyle dersek yanlış olur. Mekanı yaratan Allah. Dünyayı, kainatı yaratan Allah. Yaratmış olduğu bir şeyle sınırlandıramayız Allah'ı. Yani birinci kat semada oturdu diyemeyiz. Dersek hata etmiş oluruk. Böyle inanırsak. İmandan da çıkarız Allah muhafaza. Ya birinci kat semayı nuruyla tecelli etti. Eder. Veş li liekthara min adedi şa'ri ghanemi kelbin. Kelp kabilesinin koyunlarının postunda ne kadar kıl varsa, ne kadar kıl varsa, o kadar kıldan daha fazla insanı sayıca affu mağfiret eder Allah. Allah Allah Kelp kabilesi Arap Yarımadası'nda Suudi Arabistan'da Medine civarında hayvancılığından ünlü bir kabileymiş çok fazla da koyunu varmış Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu gecede affolacak insanların sayısını birazcık ifade edebilmek için işte o Kep kabilesinin koyunlarını misal veriyor. Koyunları kadar demiyor ama ya koyunlarının postunda ne kadar kıl varsa ondan daha fazla insanı affeder. Elhamdülillah. Niye biz de onlardan biri olmayalım? Allah-u Azimuşşan'ın mağfiretinin çağlayan gibi çağladığı bu gecede niçin biz de o Allah'ın mağfiretine nail olanlardan olmayalım? Oluruz inşallah. Böyle dua edelim. Dukan suresinin İlk ayetleri Müfessillerin bazılarına göre bu geceyi işaret ediyor. Şöyle buyuruluyor: "Essamübbilah, Hamim, Allahu alemu bir muradhi, Wal kitab mubin. açık olan, şu kitap Kur'an-ı Kerime yemin olsun gidiyor Allah. Ab açık beyan edilmiş. Her şeyi iyi, kötü ayırdetmiş, ortaya dökmüş olan, ap açık beyan etmiş olan şu Kur'an-ı Kerim'e Allah yemin ediyor. Yemin olsun ki Allahu Azim bir şeye yemin ederse o şey çok kıymetli demektir. Çok kıymetli. Bizler de tek kıymetli varlık olan, en kıymetli varlık olan Allahu Azim uşana yemin ederiz ederken vallahi billahi deriz. Allahu da uşanda Kendisi kadar ya da kendisinden daha kıymetli bir varlık yok. Mahlukatı içinde, yarattıkları içinde de kıymet verdiği şeylere yemin eder. Onlardan birisi de Kur'an-ı Kerim. Allah-u Azimuşşan yemin etti mi Allah'ın ki ardından çok önemli bir şey söyleyecek. اِنَّا <gülüyor> اَنْزَنَّاهُ biz o Kur'an-ı Kerim'i indirdik diyor Allah. İndirdik. Ne zaman indirdik? Fi leyletin mübareketin. Mübarek bir gecede indirdik Kur'an-ı Kerim'i. Çok mübarek bir gecede. Kur'an-ı Kerim'in kendisi mübarek zaten. Onları da kullarıma indirirken mübarek bir gece seçtim diyor. O gecede müfessirlerin bazılarının işaretine göre işte bu gecedir. Berat gecesidir. Bu gecenin bereketi Kur'an-ı Kerim'le sabit, ayetle sabit yani. Kur'an-ı Kerim bu gecede inmiştir. Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gecesi'nde indiğine dair Kadir Suresi'nde ayet var. İnna enzalnahu fi Leyletil kadri. Biz o Kur'an-ı Kerim Kadir gecesinde indirdik buyuruyor. E burada da Berat gecesinden bahsettin. Nasıl olacak bu? Müfessirler şöyle diyorlar. Kur'an-ı Kerim levhi mahfuzdan levhi mahfuzdan birinci kat semaya yani bizim şu gözlen görmüş olduğumuz gökyüzünü gökyüzüne bu semaya Kadir gecesinde toplu bir şekilde indirilmiştir. Allah levh mahfuzdan almış artık kullarına açıklamak istiyor ayetlerini birinci kaç semaya indirmiştir ve birinci kaç semadan da olaylara göre olayların gelişimine göre berat gecesinde başlamak üzere ayet ayet sure sure 23 sene gibi bir müddette Kur'an-ı Kerim inmiş ve tamamlanmış şimdi anladık mı yani Kadir gecesinde toplanılıyor. Berat gecesinde artık Peygamber Efendimize vahyedilmeye başlanıyor. Onun için bu gece kıymetli bir gece. Ve devamında innakunnamunzirin. Biz uyarıcıyız diyor Allahu Azze ve Celle. Yani Kur'an-ı Kerim'i boşuna indirmedik. Öyle okunsun, öpülsün, başına konulsun da evin en güzel köşesine asılsın, evin raflarını süslesin diye indirmedik Kur'an'ı. E niçin indirdin ya Rabbi? Kur'an-ı Kerim'i elinizden düşürmeyesiniz diye indirdik. Kur'an-ı Kerim'i kalbinize ve kafanıza nakşedesiniz diye indirdik. Kur'an-ı Kerim'i hayatınıza tatbik edesiniz diye indirin. Hayata tatbik edilecek. Ne diyor Büyük şair Mehmet Akif inmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. Kur'an-ı Kerim öyle ölülerin üzerine okunup geçmek için mezarlıkta lazım olan mezarlık kitabı değildir haşa. Veya ölülerin arkasından okunup ondan sonra da kenara köşeye koyulacak bir kitap değildir. Ne defal bakmak için inmiştir. Kur'an-ı Kerim neden inmiştir? Hayat nizamı vermiştir. İnsanlar hayatlarını, düzenlerini, yaşantılarını Kur'an-ı Kerime göre ayarlasınlar da o karanlıklardan, o zifiri karanlıklardan, o berbat hayattan en güzel, en ülvi makamlara ulaşsınlar, İslamı yaşasınlar ve cennet ve cemalullah'a ulaşsınlar diye indirilmiştir. Ha. Kur'an-ı Kerim bu bakın Kur'an ayı geliyor Ramazan-ı Şerif aynı zamanda Kur'an ayıdır Kur'an-ı Kerim Ramazan-ı Şerif'te indiği için Ramazan-ı Şerif kıymetlidir Kur'an-ı Kerim ayı geliyor biz Kur'an-ı Kerim'e karşı diyalogumuz, alakamız ne derecede nasıldır tetkik ediyor muyuz Kur'an ayına hazırlanıyor muyuz yani Hazırlanıyor muyuz Kur'an ayına? Ramazan-ı Şerif'e hazırlık var mı Müslümanlar? Ben böyle deyince, diyorlar ki, e hoca hazırlık yapıyoruz yavaş yavaş. Ne yapıyorsun? İşte şekerimizi alıyoruz, yağımız, unumuz, evdeki zahire, efendim tatlılık, cevizimiz, baklavalık, ceviz falan. Alıyoruz, hazırlığımızı yapıyoruz yani. Sen merak etme. Böyle mi hazırlık yapıyorsunuz Ramazan'a yoksa sizde? Ha, eskiden bu hazırlıklar yapılırmış, şimdi nerede öyle bir çuval şeker alacak, Efendim, bir çuval unu alacak? Yani bu imkanda kalmadı artık. Cemaati Müslümin, Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Kur'an ayına hazırlığı, üç ayları Allah-u Azimuşşan, <gülüyor> önceden iki tane ay koydu Ramazan'a gelmeden önce hazırlık yapalım diye kendimize çeki düzen verelim diye, hayatımızdaki yanlışlıkları çıkartalım, atalım diye, hayatımıza bir mana ifade edecek, güzellikler koyalım, süsleyelim diye, ta ki Ramazan'a hazırlık yapalım. Çünkü Allah Resulü'nün inanın bedduası var. Bak buradan söylüyorum, uyarıyorum. Allah Resulü'nün bedduası var. Kime beddua etmiş Allah Resulü? Ramazan-ı Şerif geldi geçti. Ramazan-ı Şerif'te Kur'an okumadı oruç tutmadı zekatını sadakasını vermedi efendim dolu dolu Ramazan-ı Şerif'i yaşayıp da kendini affettirmeden kendini affedilenlerin listesine adını yazdırmadan bayrama ulaşan insana yazıklar olsun demiştir kadar kazançlı bir ay. Ramazan ayı gelip geçecek de mümin kendini affettirmeyecek mümkün değil bu. Eğer bu kadar bir işi becerememişse yazıklar olsun ona diyor peygamber efendimiz. Siz varın anlayın Ramazan ayının ne bereketli ne kıymetli bir ay olduğunu. Evet ayet kerimeye dönelim. Fiha yufraku kullu emrin hakim bu gecenin özelliklerinden birincisi her hikmetli iş tarafımızdan o günde ayrılır, belirlenir diyor. Her hikmetli iş. Bu nasıl olacak? Rivayetlerde, kitaplarda geçiyor. Allahu Azimuşşan bu gecede, berat gecesinde, bir dahaki berat gecesine kadar, bir senelik rızıklar, eceller, felaketler, Güzellikler, ne varsa hepsini belirler ve ilgili meleğe tevdi eder. Mesela bu sene berat gecesinden, bu geceden itibaren bir dahaki sene berat gecesine kadar kimler ölecek? Ölüm listesine adı yazılır, ilgili melek olan Azrail aleyhisselama verilir. Öyle insanlar var ki çarşıda, pazarda dolaşırlar, alışveriş yaparlar. Halbuki Azrail'in ölüm listesinde adı var. Allah Allah. İşte geçen sene aramızda bulunup, bu sene berat gecesinde birlikte olamadığımız yakınlarımız, eşimiz, dostumuz, sevdiğimiz yok mu? Var. Geçen sene berat gecesinde meğer liste verilmiş görevli meleğe haberimiz yok. Güleriz, oynarız, gezeriz, dolaşırız. Hala plan program yaparız, yatırım yaparız. Halbuki listede adımız geçiyor. Bu gecede olur. Rızıklar bu gecede verilir. Ne kadar kazanacaksın? Kaç lokma yiyeceksin? Ne kadar su içeceksin? Hangi belalar, hangi musibetler olacak? Depremler, zelzeleler, yangınlar, afetler... Bu gecede yazılır, belirlenir ve ilgili melek Mika'il aleyhisselama, depremler Cebrail aleyhisselama verilir. Zamanı, dakikası, anı gelince o yerine gelecek. Yine bu gecede insanın hayattaki rolü belirlenir. Hayattaki rolümüz belirlenir. Allah'a sevgili bir kulu olarak mı geçirecek hayatını yoksa eşkıya, terörist, Allah tanımaz... Kuran tanımaz, caminin yanından geçmez, namazdan ilgisi olmaz bir insan olarak mı geçirecek hayatını? Yani sait mi olacak, şakı mı olacak? Yine bugün de belirlenir. Allah Allah. Yavaş yavaş bu gecenin kıymetini anlamaya, kavramaya başladık mı? Bakın ne kadar önemli olaylar bu gecede tespit ediliyor. Onun içinde bu gece artık kulların Allah'a karşı boyun bükeceği Allah'a kullukta eksiklik ifade edeceği tespit edeceği ve Allah'tan özür dileyeceği bir gecedir bu gece Allah bizi böyle boynu bükük görürse umulur ki bizim hakkımızda iyi kararlar verir bizim hakkımızda iyi kararlar verir ama yok berat gecesi olmuş Hala insan Allah'a isyan içindeyse, hala Kur'an'a düşmanlık, hala peygamberine düşmanlık, hala camiye düşmanlık yapıyorsa, ha, Allah artık hiçbir şey yapmaz senin için. Senin düzelmen için hiçbir adım atmaz, hiçbir girişimde bulunmaz. Sen de şakiler, eşkıyalar, teröristler listesine yazılırsın kalırsın. Allah muhafaza. Allah hepimizi muhafaza buyursun. Demek ki işler, olaylar bugün de tespit ediliyor. Bu birinci özelliği, bu gecenin birinci özelliği kıymetli Müslüman. Bu gecenin bir başka özelliği, bu gecede yapılan ibadetlerin karşılığı çok büyük. Çok faziletli bir gece. Bu gecede yapılan ibadetlerin karşılığı çok büyük. Elmallı Hamdi Yazır'ın tefsirinde, Dukan Suresi tefsirinde, şöyle bir rivayet geçiyor şöyle bir hadisi şerif rivayet ediliyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim böyle bir berat gecesinde yüz rekat namaz kılarsa nafile olarak kılınacak ikişer ikişer kılınacak yüz rekat namaz kılarsa Allahu u azimuşşan yüz tane melek görevlendirir o insan için yüz melek bunların görevi var 30 tanesi görevli 30 melek ona cenneti müjdeler. Müjdeler olsun sen cennetliksin. Müjdeler olsun sen cennetliksin diye ona cenneti müjdeler. Allah Allah. 30 tanesi cehennem azabından birat teminatını ona müjdeler. Müjdeler olsun cehenneme gitmeyeceksin. Allah seni cehennemden kurtardı. Seni affetti Allah diye beraat müjdeler. 30 tanesi dünya afetlerinden, musibetlerinden işte zezeledir, yangındır, efendim, göçük altında kalmak, e, sel felaketi vesaire dünya felaketlerinden o insanı kurtarır. Ve 10 tanesi de şeytanın tuzaklarından o insanı kurtarır diyor. 100 tane görevli melek Böyle fazileti bol bir gecedir Müslümanlar. Onun için bu geceyi uyanık geçirmeye gayret etmek lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin başka bir hadisi şerif. Şaban'ın yarısı gecesi olduğunu mu buyuruyor? Berat gecesi gündüzünü oruçla, gecesini de ibadetle geçirin. Gece ibadet edilecek, gündüzde oruç tutulacak. Akşam ezanı okundu Berat gecesi başladı Müslümanlar. Ne zamana kadar devam eder gece? Sabah güneş doğana kadar Berat gecesi. Ondan sonra da Berat'ın gündüzü başlar. Yani şu andan itibaren biz ne yapacağız? Bu geceyi ibadetle geçirmeye çalışacağız. Zaten buraya gelmekle yaşlı namazında toplanmakla namazdan sonra da vaaz u nasihat'a kulak vermekle ilk adımı atmış bulunuyoruz elhamdülillah yani şunu ifade etmiş oluyoruz Allah'a karşı ya Rabbi senin Resulü müjdeledi işte geldim senin evine beytine geldim senin ayetlerine Resulünün hadislerine kulak açtım ve azmettim karar verdim bu geceyi ibadetle geçireceğim demiş oluyoruz yani hareket ve tavırlarımızla bundan sonra artık insanın durumuna kalmış yarın işi gücü fazla olanlar bir miktar gece yarısına kadar ibadet eder, nafile namaz kılar kazası olan kaza namazı kılar, Kur'an-ı Kerim okur e Kur'an-ı Kerim okuma, okuma bilmeyenler ne yapacak? Kur'an-ı Kerim'i okumasını bilmeyenler yeniden o boşluğu hisseder kendinde belki karar verir de Kur'an-ı Kerim öğrenmeye başlar Ramazana hazırlık yapacağız ya yani. Kur'an ayı geliyor Kur'an ziyafetleri çekilecek camilerde. Her camide hafız efendiler bülbüller gibi şakıyacak mukabileler okunacak. Ya yalnızca dinlemeyelim bir de takip edelim. Merak yok mu hiç bizde merak? Kur'an okuma merakı yok mu? Nelere merak ediyoruz? Neleri öğreniyoruz merak ediyoruz da? Kur'an-ı Kerim... Bize dünyamızı ve ahiretimizi kurtaracak Kur'an-ı Kerim gönderilmişti. Öğrenmeye merak etmiyoruz be. Hoca iyi güzel söylüyorsun ama bizden geçti artık. Artık kafamız almaz bizim. Öyle mi diyorsunuz? Var mı öyle diyen içinizde? Hayır, hayır. Bakın, benim talebem var. İçinizde şu anda beni dinliyor. 60 yaşında. Kur'an-ı Kerim'i okumasını biliyordu, eksiklikleri vardı. Geldi bir gün dedi ki, hocam bunu tamamlayalım dedi. Dört senedir peşimden dolaşıyor. Kur'an-ı Kerim'e olan sevgisi bu. 60 yaşında, saçını sakalını görsem ben meylesin. Oradan anladım ki, hiç kimse kalkıp da, hocam benim kafam kalın, artık bu yaştan sonra öğrenemem demesin, derse de kabul etmem. Biraz meraklı olalım ya Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye meraklı olalım Evet Kur'an-ı Kerim okur bu gecede Büyüklerini ziyaret eder Ailesine eşine tostuna Telefonla veya bizzat ulaşarak Kandilini tebrik eder Evlatlarını çocuklarını Aile efradını yanına toplar Burada duyduklarından Aklında kalanları anlatır ifade eder ve bu gece dolu dolu geçer Geçirmeye çalışır evet bu gece ibadet çok büyük kıymet görüyor ibadetin karşılığı değeri çok büyük bu gecede bu da ikinci özelliği bu gecenin üçüncü özelliği ise rahmeti ilahi böyle coşar coşar feyiz bereket rahmet böyle bol bol tecelli eder kullara biraz evvel manasını verdiğim hadisi şerif işte Allah bu gecede çok kullarını affedecek. Kelp kabilesinin, koyullarının tüyleri adetinden daha fazla kul affedecek. Böyle bir gecedeyiz müminler. O zaman affolunacakların listesine adımızı yazdırmaya gayret edelim. Dördüncü özelliği bu gecenin. Bu gece aynı zamanda sırf berat gecesi değil, af gecesidir, bağışlanma gecesidir. Allah-u Azimuşşam bir hadisi şerifte rivayet olunduğu üzere bu gecede yeryüzü semasına tecelli eder ve şöyle seslenir. Yok mu benden af dileyen affedeyim? Yok mu benden rızık isteyen zenginlik isteyen rızık vereyim zengin edeyim? Yok mu benden hastalığına şifa isteyen şifa vereyim yok mu benden şunu isteyen yok mu benden bunu isteyen diye ta sabah güneş doğana kadar böyle nida eder Allah Celle Celaluhu yani tövbe kapıları sonuna kadar açık. Rızık kapıları sonuna kadar açık. Mağfiret kapıları sonuna kadar açık. Şifa kapıları sonuna kadar açık bu gecede. İste isteyebildiğin kadar. Böyle mübarek bir gece işte. Kıymetini bilelim bu gecenin fırsatı elden kaçmadan yalvaralım Allahu Azimuşanı. Yakaralım Allah bizi affeder. E hoca sen öyle diyorsun ama benim nasıl bir adam olduğumu biliyor musun? E ben ne günahkar adamım. Hiç affedilecek tarafım kalmadı benim. Hiç affedilecek durumum yok artık. Bitmiş benim. Perişan olmuşum ben yani. Demeyin sakın ha. Peygamber Efendimiz anlatıyor. Geçmiş dönemlerde bir katil varmış. Ünlü katil, uluslararası katil adam. 99 tane leşi var. 99 kişi öldürmüş. Fakat içine bir ateş düşmüş artık yaptığı işin iş olmadığını bu işin sonu olmadığını öğrenmiş kendi kendine karar vermiş demiş ki ben kurtulmak istiyorum artık bu işten ne yapayım etrafındaki herkese soruyor yani acaba ben kurtulabilir miyim Allah beni affeder mi 99 kişi öldürdü diyorlar ki falan yerde bir rahip var git o sana cevap verir gidiyor rahibi buluyor Diyor ki Rahip Efendi, benim durumum bundan bundan ibaret. Çok berbat bir vaziyetteyim, 99 kişiyi zulmen öldürdüm. Zalimim ben yani, katilim ben. Gangaster ne derseniz deyin işte. Benim acaba kurtulma umudum var mı? Hala kurtulma umudu arıyorsun. Yok kardeşim, kurtulma umudum falan yok. Sen ölmüşün, bitmişsin, yavmışsın sen. Yanmışsın sen, senin kurtulmak mümkün değil deyince adam alışmış ya öldürmeye vay diyor sen nasıl konuşuyorsun benden çekiyor onu da öldürüyor ediyor yüz, yüzleşe leşe tamamlıyor işi. Fakat içine bir kere bir ateş düşmüş müslümanlar yani yaptıklarından pişman olmuş İlla o affedilmek için bir kapı arayacak bulmaya çalışacak. Devam ediyor aramaya. Yok mu diyor, bana bir akıl verecek, bana bir yol gösterecek, bana bir çare. Diyorlar ki var var, falan yerde bir zat var, git o sana bu konuda yardımcı olur. Derhal o zatın yanına gidiyor, durumu ifade ediyor. O zat diyor ki, hiç diyor tasalanma, üzülme. Evet çok büyük durum işlemişsin ama Allahu u Azimuşşan'ın mağfireti senin yapmış olduğun günahtan daha büyük. Allah'ın mağfireti daha büyük. Ve rahmeti vesiat külle şey. Allah buyuruyor ki benim rahmetim her şeyi kapladı içine aldı. Senin günahın, senin isyanın nedir benim rahmetim yanımda? Ufak bir sinek bile etmez. Rahmetim daha çok. Yeter ki rahmetime sığın kulum. Deyince rahatlıyor adam. Hay Allah razı olsun diyor. Ama diyor şartı var. Nedir şartı? Tövbe ettim mi Allah-u Azimuşşana? Artık bu memlekette durmayacaksın. Artık burada senin çevren, kötü çevren seni kötülüğe devamlı çağıracak, davet edecek. Onun için bu çevreden kaçman lazım. Bu memlekette durmayacaksın. Derhal falan yere git. Orada güzel kullar, güzel Müslümanlar var. Bundan sonra orada yaşadıyor. Seviniyor adam. Yeniden doğmuş gibi oluyor. Öyle ya. Bu kadar zulüm etti ama... Nihayetinde pişman oldu. E Allah'tan da bir umut artık durabilir mi yerinde? Tut tutabilirsen. Hemen memlekette satıyor savuruyor, çıkıyor yola oraya giderken yolda ecel geliyor ve ölüyor. Yolda ölüyor. Rahmet melekleriyle azap melekleri derhal geliyorlar. Cesedin başına ruhu teslim alacaklar. Rahmet melekleri rahmete eğer uygun bir hayat yaşamışsa insan rahmet melekleri alacak ve cennete götürecek eğer rahmete uygun bir hayat yaşamamışsa azap melekleri alacak azap edecek ona Allah muhafaza bizim başımıza da gelecek bu rahmet ve azap meleklerinden bir melek bir görevli mutlaka gelecek bizim de başımıza Rabbim o günde bizlere merhametiyle muamele etsin inşallah Aralarında münakaşa çıkıyor. Azap melekleri diyor ki bu adamın hayatı belli. Bunu biz alacağız götüreceğiz. Rahmet melekleri diyor ki tamam hayatı belli ama son anda işi düzeltti yani. Onun için biz alacağız diyor bunu. Siz alacaksınız biz alacağız derken Allahu u Azimuşşan'a müracaat ediliyor. Allahu u Azimuşşan hüküm veriyor. Diyor ki meleklerim ölçün bakalım diyor. Hangi tarafa daha yakınsa o tarafın görevli melekleri alacak. Ne demek yani? O isyan ettiği memlekette daha yakınsa isyan etmiş manasında azap melekleri alacak. Yok eğer gitmiş olduğu güzel insanların memleketine daha yakınsa rahmet melekleri alacak. Ve ölçüyorlar tam ortada. Allah'a Allah. Allah. Allahu Azimuşşan rahmetiyle muamele ediyor ve o insan rahmet melekleri alıyor cennete götürüyor. Elhamdülillah. Bunu Allah Resulü bize haber veriyor. Şimdi tekrar soruyorum biraz evvelki sorumu. Bu insan kadar büyük curum işlemiş, gangaster, terörist var mı aramızda? Hayır. Evet bizler de nefsimize zulmettik ama Allah-u bu kulunu affettiyse, rahmeti bu kadar bolsa bizi de affeder mi? Eder, eder, eder, eder. O zaman Allah-u Azimuşşan dileyelim. Yalnız burada birkaç kişinin mesleğini saymamız lazım. Allah Resulü buyuyor ki affedilecekler, affedilecekler ama... Yalnız affedilmeyecek kişiler de var bu gecede. Hii, eyvah! Eyvah! Affedilmeyecek kişiler de var. Duydunuz mu? Kimdir bunlar? Bir, Allah'a şirk koşanlar. Kesinlikle affedilmeyecek. Elhamdülillah. Allah'a şirk koşmadık. Allah bizi bu günahtan hayatımızın sonuna kadar da muhafaza eylesin. Başka? Müslümanlara içinde kin besleyen, nefret besleyen, o Müslümanı sevmeyen, öbür Müslümandan nefret eden, öbür Müslümanın ayağını kaydırmaya çalışan içten hesaplı Müslümanlar, içi nefret dolu yani. Kime, kimden nefret ediyorsun? Müslümandan nefret ediyorsun. Neden? Onun grubu ayrı, onun cemaati ayrı, onun söylemi ayrı diye birbirlerine düşman olmuş Müslümanlar da bu gecenin mağfiretinden, bu gecenin rahmetinden bir şey beklemesinler. Allah Allah! Müslümanlar, bence bu maddede çoğumuz derste kalırız, sınıfta kalırız yani. Şöyle kendimize bir dönelim, içimize bakalım. Herkes kendi içini bilir. Kimle karşı nefret besliyorsun, kim besliyorsun? Kimin tepetaklak olmasını, kafasının, gözünün yarılmasını istiyorsun. Eğer böyle bir haber gelse sevinirsin. Etrafında Müslüman insanları. Cami cemaatinin arasını yapamadık da Cami cemaati birbirine düşün. Cami cemaati birbirine küskün konuşmuyorlar. Safta bir araya gelecek durumda olsalar birisi ya geri çıkıyor ya ileri gidiyor. Yani. Yan yana gelmek istemiyorlar. Böyle bir gaflet içerisinde cami cemaati, bırak şimdi dışarıdakiler. Cami cemaatini düzeltemedik daha. Dışarıdakiler nasıl düzelecek? Cemaati Müslümin. Bunların da affedilme imkanları var ama nasıl? Özellikle af dileyecekler, tövbe edecekler, özür dileyecekler ve bu işi bir daha yapmamaya karar verecekler. Müslümanlar birbirlerine karşı... Sevgi içinde olacaklar, sevgi bağları kuvvetli olacak, birbirlerine sarılacaklar, evendim bağlarına basacaklar. Yani aman benim başıma bir iş gelsin de sana gelmesin diyecek kadar fedakarlıkta bulunacaklar. Öyle affedili başka türlü affedilmez. Bir üçüncüsü, kahinler, sihirbazların da bu gece af imkanı yok. Affedilmeyecekler. Af kapsamı dışındalar yani. Kahinler sihirbazlar. Elhamdülillah. Bizim onlarla işimiz olmaz değil mi? Sihirbazmış, kahinmiş, efendim, üfürükçüymüş, muskacıymış falan onlarla işimiz olmaz inşallah. Olmaz inşallah. Eğer olduysa bugün bugün tövbe edelim. Allahu Azimuşşan'dan af, mağfiret dileyelim. Tövbe edelim, Allah affesin Bir daha da efendim kahinlerle, fal bakanlarla falan aman ha sakın bir arada olmayalım o anda Allah canımızı alsa nasıl dirileceğimiz şüpheli acaba imanla mı imansız mı dirileceğimiz şüpheli o kadarını söyleyeyim size bu da büyük bir hastalık geçelim neyse başka kim affedilmeyecek bu gecede içki müptelası sarhoş, ayyaş içmeden duramayan insanlar da affedilmeyecek Affedilir. Nasıl affedilir? Azze ve Azimuşşan'a söz verecek. Ya Rabbi şu ana kadar ne yaptım yaptım. İşte biraz evvel hadis-i şerifte belirttiğin gibi yüz kişiyi de öldürmedim ya. Evet sana isyan ettim. Sen haram ettin içtim. Ama bundan sonra içmeyeceğim ya Rabbi. Ne olursun beni affet derse anca öyle affedilir. Başka anne babasına isyan edenler de bu gece affedilmeyecek. Anne babasına isyan edenler Onları üzenler, kıranlar da bu gece affedilmeyecek. İnşallah bu maddeleri de bildik, öğrendik ya. Bundan sonra affımız için bu olumsuzluklardan birisi varsa onu silelim. Beşincisini de söyleyelim. Bu gecenin beşinci özelliği ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ümmetine şefaat etme hakkı verilmiştir bu gece. Elhamdülillah. Hadis kitaplarında geçiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın 13. gecesi gece yarısı kalktı ve Allah'a niyazda bulundu. Ya Rabbi ümmetimle şefaat etmek istiyorum. Ya Rabbi bu hakkı bana nasip et. Ümmetimde kurtulsun ya Rabbi diye niyazda bulundu. Allahu azimuşşan madem benim Habibim istiyor ya Cebrail git söyle ümmetinin üçte birine şefaat etme hakkı veriyorum ona dedi. Üçte bir kurtuldu. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine üzülüyor. Üçte ikisi ne olacak? Onlar da benim ümmetim ya Rabbi. Onlar da yanlışlar içinde hayattan idame ettiriyorlar. Şaşarlar, beşerdirler, sapıtırlar, yanlışlıklar yaparlar. Ne olursun onlara da şefaat edeyim diye on dördüncü gece de niyazda bulundu. Allahu u Azimuşşen Cebrail aleyhisselam'a dedi ki git Habibime müjdeyi ver. Üçte ikisini şefaat etme hakkı veriyorum. Üçte ikisine şefaat etsin. Edebilecek. Peygamber Efendimiz yine tatmin olmadı. Ya Rabbi üçte bir var. Onların boynu bükük mü kalsın Ya Rabbi? Onlar seni bilemezler, seni tanıyamazlar. Veya şeytana uyarlar, nefislerine uyarlar. Aman Ya Rabbi ümmetimden kimseyi ateşe atıp yakma Ya Rabbi! Diye niyazda bulundu. Hangi gece? İşte bu gece, Berat gecesi. Allah-u Cebrail aleyhisselama nida etti. Ya Cebrail git Habibime söyle bütün ümmetine şefaat etme hakkı veriyorum ona. Elhamdülillah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o herkesin kendi tasasına düştüğü kıyamette ümmeti ümmeti. Ya Rabbi ümmetimi istiyorum. Ya Rabbi ümmetimi ateşe atma yakma diye Allah'a yalvaracak secdeye kapanacak. Bu gece o şefaat hakkını aldı. Ne kadar güzel bir gece. Peygamber Efendimiz'e şefaat hakkı veren Allah-u bu gecede bize de manevi dereceler vermez mi Müslümanlar? Çalışkan kuluna manevi dereceler verebilir. Onun için aman ha kalbimiz de uyanık olsun gözümüz de uyanık olsun. Gözümüz bir ara uykuyla kapansa dahi kalbimiz uyanık kalsın bu gece. En azından bu geceye has. Bu geceye has. Bu geceye has. Manevi fuyuzatın saanak saanak yattığı bu gecede biz şemsiyelerimizi böyle yağmurdan korunur gibi tutmayalım ya tam tersini çevirelim de ters tutalım şemsiyeleri. Yukarıdan yağan, rahmet, bereket, feyiz hepsi dolsun. Hiç yerlere dökülmesin. İnşallah. Böyle mübarek, böyle güzel bir gece Müslümanlar. İşte böyle bir geceye elhamdülillah namazdan başladık, sohbetle devam ediyoruz. İnşallah evlerinize gideceksiniz, kendi çapınızda programlarınızı yapıp ibadetlerinizi yapacaksınız. Evdekilere de ev halkına da bu gece ibadet etmeleri için teşvikte bulunacaksınız inşallah. çocuk çocuğumuz bu gecenin manevi havasından bahsetelim, bahsetmeye çalışalım. Çünkü söylüyorum bak tekrar ediyorum. Bir dahaki sene Berat Kandili'ne. Acaba kim kalacak, kim ölecek? Öyle değil mi? Kim yetişebilir acaba? Kim bir daha böyle bir Berat Kandili'nin feyizli bereketli bir gecesine ulaşabilir? O belli değil. Onun için bu geceden fırsat eldeyken değerlendirelim mesela. Cemaati müslümin Güzel bir gece, mübarek bir gece, bol bol rahmetin, bereketin tecelli ettiği bir gece, böyle güzel bir şekilde değerlendirdikten sonra, eğer imkanı varsa yarını da oruçlu geçirelim. Hani Peygamber Efendimiz, gecesini ibadetle, gündüzünü oruçla geçirin buyuruyor ya, yarını da imkan varsa nafileye niyet ederek, oruçla geçirelim Müslümanlar. Geçirelim ta ki, İnşallah Allah'ın katında sevgili kullar listesine adımızı yazdıralım. Affolunan, mağfiret olunan, günahlarından temizlenen kulların listesine inşallah bu gecede adımızı yazdıralım Müslümanlar. Onun için birazdan tövbe istiğfar edeceğiz birlikte ve dua edeceğiz ederek programı kapatacağız. Ama <gülüyor> bu gecenin manevi feyzinden başka bir de maddi bereketi var. Bakın kabıda sizi kardeşlerimiz bekliyor. Sizlere zemzem ikram edecekler bu gecede. Ne kadar güzel. Bir hacı abimiz uyanık insanların hali başka oluyor canım. Hacı abimiz kapmış iki tane bir dön gelmiş. Hocam bu zemzemi benim hayrıma cemaate dağıt dedi. Dışarıda zemzem ikram edecekler. Bir de ayrı yeten ağzımız tatlansın diye lokum da getiren var. Lokum da ikram edeceğiz. Başka camilerde belki yoktur ama bu camide böyle ikramlar da var yani. Sizin yerinizde olsam ben bu camiden ayrılmam bu gecelerde. Böyle ikramlar oluyor. Evet. Bir hasta var dua istiyor. Herkes için dua edeceğiz. Bir tövbe istiğfar edelim. Cemil hatalarımızdan estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah. El azim, el kerim, el la ilahe illa hu. Al-Hayya Al-Qayyuma Ve etubu İleyhi Ve Nes'eluhu At-Tawbete Ve hidayete Ve Al-Maghfirete Lena İnnehu Hüve At-Tawabur Rahim A'mentu Billah Ve Bima Jاء Min'indillah A'mentu Bir Rasulillah Ve Bima Jاء Min'ind Rasulillah A'mentu Billah Ve Melayketihi Ve ve rusulü ve lümmü lâhiri ve bil kâdere xirri ve şirri min Allah taala ve lbagfû bagd almûtî hakun. Aşhedu ala ilahe illa Allah ve aşhedu anna Muhammedan abduhu ve rusulu. Alhamdulillah rabbil alamin. Öcülat ve ala Muhammad ala ya Rabbi kılmış olduğumuz namazları yapmış olduğumuz ibadat-ı eksiğinden ve yanlışından kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri bu mübarek geceye ulaştırdığın gibi bu mübarek geceden bunun feyzinden ve bereketinden azami derecede istifade edenlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu gecede bizi nimetle donatın ve böyle bir Beytinde, evinde bizi kendine muhatap kabul ettin. Sana şükürler olsun. Ya Rabbi bu mübarek nimetin devamını nasip ederek geceyi de dolu dolu geçirmeyi bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi bu gecede çok yüksek rakamlarda kullarını affedeceğini Resul'ün vasıtasıyla bize bildirdin. Ya Rabbi bizler de günahkarız. Bizler de sana karşı yanlış yaptık. Hata ettik. İsyan etmediysek, bilerek etmediysek de ibadetleri yapmayarak isyan içinde olabildik. Ya Rabbi şu anda onların hepsine tövbe ettik. Pişman olduk. Bir daha yapmamaya azmettik ya Rabbi. Bizleri de bu gecede beratını alan, affolunan kimselerin zümresine ilhak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu gecenin manevi feyizinden Fuyu zatından istifade etmeyi bizlere nasip eyle. Geceyi dolu dolu geçirmeyi ve gündüzünde de oruçlu bir şekilde sana yaraşır bir ibadet etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi artık bu son kandil. Bundan sonra her gecesi kandil mesabesinde kıymetli Ramazan-ı Şerif geliyor. Ramazan-ı Şerif'e de manevi olarak hazırlan hazırlanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ramazan ayı Kur'an ayı, Ramazan ayı oruç ayı, Ramazan ayı zekat ayı, Ramazan ayı fitre ayı, Ramazan ayı bereket ayı... ...bütün bu mübarek feyizlerden, bereketlerden azami şekilde istifade etmeyi nasip eyle Ya Yarabbi Ya Rabbi bu gecede yapılan duaların da kabul olacağını bildiriyorsun. Ya Rabbi bu gecede Müslümanlardan sıkıntılı olanlar var. Zulüm altında inim inim inleyenler var. Adı Müslüman olduğu için... Kisvesi, giyinişi Müslümanlara benzediği için hakları elinden alınan veya da ikinci sınıf insan muamelesine tabi tutulanlara sen bu gecede yardım eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bu gecede hala İsrailli Yahudiler tarafından öldürülen, katledilen Müslümanlar var. Filistinli Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. Amin. Çeçenistan'da vesair İslam beldelerinde Yerlerinden, yurtlarından edinen, çoluk çocukları katliama maruz tutulan Müslümanlara da sen yardım eyle ya Rabbi. Bütün mazlum Müslümanlara sen yardım eyle ya Rabbi. İslam'ı ve Müslümanları muzaffer eyle ya Rabbi. Ya Rabbi memleketimiz sıkıntı içinde yaşayan fakir, fukara kullarım var. Onlara da bir an evvel hakiki bir şekilde, güzel bir şekilde hayattan idame ettirecek kadar rızık nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi esnaflarımızdan, işçilerimizden, geçim sıkıntısında olanları da bu gece bol bol rızıklandır Ya Rabbi. Ya Rabbi, Ya Erhamer Rahmi. Bu gecede hasta olanlar var. Senden şifa isteyenler var. Ya Rabbi bunların hepsi sana malumdur. Müslümanların hastalarına şifa nasib eyle Ya Rabbi. Dertli olanlara devalar ihsan eyle Ya Rabbi. Sıkıntıda olanlara bir an kurtuluş nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ayrıyeten özellikle bana bu geceki sıkıntım için Kuba Camii cemaatinden dua iste diyen kulların var. Onlar sana malumdur. Yine burada senin huzuruna geldi el açtı bu kullar. Hoca efendi benim şu sıkıntım için de bir dua etseydi ne güzel olurdu diyen kullarının gönüllerini biliyorsun ya Rabbi. Hayır muradlarını ihsan eyle ya Rabbi, müşkilatlarını asaneyle eyle ya Rabbi. Devletimizi, milletimizi, memleketimizi her türlü maddi manevi sıkıntıdan kurtar ya Rabbi. İslam'ı rahat bir şekilde yaşamayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Sokağımızda, mahallemizde, çarşımızda, karakolumuzda, kışlamızda her tarafta İslam'ın rahat bir şekilde yaşanmaz, yaşanacağı günleri bizlere göster ya Rabbi. Ya Rabbi, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Bu geceden af olunmuşlar olarak çıkmayı bizlere nasip eyle. <gülüyor> es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Es salatu ve selamu aleyke ya Seyyid el-Evveline ve el-Ahirin. Ve selamun alel-Murselin. Hamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.